Bak Vakıa suresi 56. sure 17. ayet 534. sayfa. Bakın bakalım diyor ki Yatuf عليهم vildan mukallidun. Ya dakika, o şey ona bir de ne, neydi? Gilman, Gilman. Vildan değil. Bu vildan bunlar şey. Bunlar bu Fransaların garson dediği türden şeyler. Yanlışla yaptım zulman olacak. <gülüyor> şey de yok. Tur suresi. Tur suresinde 24. Tur. ayet. Tur suresinde. Şimdi bu ha. Tamam. Tur suresi 523. sayfa. 24. ayet. Bak diyor ki, وَيَتُوفَ <gülüyor> aleyhim غِلْمَانٌ lehum غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُمَّ كُنُونَ Çevrelerinde kendi çocukları dolaşacak yani küçük yaşta ölmüş olan çocukları sanki saklı inciler gibi.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 Ya yani kendilerini neşelendirecekleri büyükleri mutlaka olacaktır. İşte yani ayet çok açık diyor ki Yetufu aleyhim gilmanun lehum keennahum lu'ulun maknun. Evet kendi çocukları çevrelerinde dolaşacak sanki saklı incileri gibi. Evet.